Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal, Ey Kadir-i Mutlak, Kur'an-ı Hakimi'nin dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler, öyle de cevvi sema bulutlarıyla ve şimşekleri ve rahatları ve rüzgarları ve yağmurlarıyla senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ederler. Evet, camit, şuursuz bulut, ab hayat olan yağmuru, muhtaç olan hayatların imdadına göndermesi ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışamaz, hem elektriğin en büyüğü bulunan ve febaid-i tenviriyesine işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden şimşek ise, senin fezadaki kudretini güzelce temvir eder. Hem yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı konuşturan ve tesbihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan radat dahi, lisan-ı ile konuşarak seni takdis edip rububiyetine şehadet eder. Hem zihayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek, ve nüfusları rahatlandırmak gibi çok vazifeler ile tavzif edilen rüzgarlar dahi cevvi adeta bir hikmete binaen levhimah ve mahve ispat ve yazar ifade eder sonra bozar tahtası suretine çevirmekle senin faaliyeti kudretine işaret ve senin vücuduna şehadet ettiği gibi senin merhametinle bulutlardan sağıp zihayatlara gönderilen rahmet dahi mevzun, muntazam katreleri kelimeleriyle senin vüs'at-ı rahmetine ve geniş şefkatine şehadet eder. Ey mutasarrıf-ı faal ve ey feyyaz-ı müteal! Senin vücub vücuduna şehadet eden bulut, berk, rahat, rüzgar, yağmur, birer birer şehadet ettikleri gibi heyeti ile keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber, birlik beraberlik birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek haysiyetiyle senin vahdetine ve birliğine gayet kuvvetli işaret ederler. Hem koca fezayı bir mahşeri acayip yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan rububiyetinin haşmetine ve o geniş cevvi yazar değiştirir bir levha gibi ve sıkar ve onunla zemin bahçesini sulattırır bir sünger gibi tasarruf eden kudretinin azametine ve her bir şeye şümulüne şehadet ettikleri gibi umum zemine ve bütün mahlukatına cev perdesi altında bakan ve idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin hatsiz genişliklerine ve her şeye yetişmelerine delalet eder. Hem fezadaki hava, o kadar hakimane vazifelerde istihdam ve bulut ve yağmur, o kadar alimane faidelerde istimal olunur ki, her şeye ihata eden bir ilim ve her şeye şamil bir hikmet olmazsa, o istimal, o istihdam olamaz. Ey faalun limayürid! Ceb-i fezadaki faaliyetinle her vakit bir numuneyi haşir ve kıyamet göstermek, bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek, bir alem getirmek, bir alem gaybe göndermek misüllüş şunatta bulunan kudretin dünyayı ahirete çevirecek ve ahirette şunat-ı sermediyeyi gösterecek işaretini veriyor. Ey Kadir-i Zülcelal! Cev-i hava, bulut ve yağmur, berk ve rahat senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile senin kuvvet ve kudretinle musahhar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı gayet süratli ve ani emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini medhusena ederler.